1128 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, eşabın büyük zaferler kazanacağına dair müjdesini Muayir bin Şube'nin İranlılara karşı söylemesi, Cübeyr bin Haye şöyle anlatıyor, İranlı kafirlerden Bendirfan isimli kişi biz Müslümanlara bir mektup yazarak, Ey Arap topluluğu, içinizden bir kişiyi gönderin de onunla konuşalım, teklifinde bulundu, bunun üzerine Müslümanlar bu işi Muayir bin Şube'ye verdiler, ben o İranlı kafayır bakıyordum, Uzun saçlı ve bir gözü kör birisiydi. Dönüp geldiğinde Mugire'ye, ona ne söyledin, diye sorduk. Şöyle cevap verdi. Allah'a hamdüysen alır ettikten sonra ona şunları söyledim. Biz zamanında dünyanın, diğer insanlardan uzak bir köşesinde yaşayan, her türlü nimetten mahrum, aç ve çıplak bir toplumduk. Bu durumumuz Allah Teala bizlere bir peygamber gönderinceye kadar böyle devam etti. Onun gönderdiği peygamber bize dünyada zafer, ahirette ise cennet vadetti. O günden beri de Rabbimizden daima yardım görmekte ve her nereye gitsek muzaffer olmaktaydı. Şimdi ise sizin memleketinize gelip dayandık. Allah'a yemin ederiz ki biz, memleketinizdeki bolluk ve bereketi gördükten sonra bir daha geri dönecek değiliz. Bunun için de ya ellerinizdeki servetlere ve nimetlere sahip olacağız ya da memleketinizde kanımızın son damlasına kadar çarpışıp şehit olacağız. İranlılar, Müslümanlardan kendileriyle konuşmak üzere birini göndermelerini istediler. Bunun üzerine bu iş için Mugir bin Şub görevlendirildi. Mugir oraya vardığında tercümanları ona, siz necisiniz ve buralarda ne arıyorsunuz, diye sordu. Mugir de şunları söyledi, biz bir Arap topluluğuyuz. Bundan önceleri büyük sıkıntılar ve zorluklar içerisinde yaşamaktaydık, açlıktan derileri çiğner, hurma çekirdeklerini yerdik, kıl ve yünden yapılmış elbiseler giyer, ağaçlara ve taşlara secde ederdik, biz bu durumdayken göklerin ve yerin Rabbi olan Allah Teala bizlere içimizden, anne ve babasını tanıdığımız bir peygamber gönderdi, Rabbimizin elçisi bize ya bizim gibi sadece Allah Teala'ya tapıncaya ya da ellerinizle haraç verinceye kadar sizinle savaşmamızı emretti, Peygamberimiz bizlere öldürülenlerimizin cennete ve eşi benzeri bulunmayan bir nimete kavuşacağını, geride kalanlarımızınsa Fars ve Roma İmparatorluğuna boyun eğdirip sizleri esir edeceklerini haber vermiştir.